وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 suçlu günahkarların yolu birbirinden ayrılsın diye indirdiğini söylemiştik. Yani demiştik ki kitabın indirilmesinin gayelerinden bir tanesi müminlerin yolunu net açık sarih olarak ortaya koymak müminlerin yollarının dışındaki yolları da net sarih bir şekilde ortaya koymaktır. Bundan dolayı Allah Subhanehu ve Teala ve ve İşte biz ayetleri bu şekilde uzun uzun açıklıyoruz ki mücrimlerin yolu da belli olsun diye buyurmaktadır. Demek ki kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya başladığınız zaman Kur'an-ı Kerim'den elde etmeniz gereken ilimlerden bir tanesi de mücrimlerin yoludur. Kur'an-ı Kerim'i kalbimizi ıslah etmek için okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim'i ondan feyiz almak için okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim'i onun ahkamını öğrenmek için okuyabiliriz. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okumamızın sebeplerinden bir tanesi de suçlu günahkarların yolunu öğrenmek olmalıdır. Tekrar ediyorum son cümleyi. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman onu okumamızın, onu anlamamızın sebeplerinden bir tanesi suçlu günahkarların yolunu kitaptan öğrenmek olmalıdır. Değerli kardeşlerim bundan dolayı kitabı ilk açtığınız zaman musafı, Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara suresinde ilk beş ayette müminlerin yolu ortaya konulur. Bakara suresinin ilk beş ayetinde müminlerin ayrıcı vasıfları ortaya konulur. Hemen arkasından sayfayı çevirirsiniz. Innellezine kafarû sawâun şeklinde iki ayette Allah Sübhanü ve Teala kâfirleri vasfılan ortaya koyar. Ve arkasından uzun uzun yaklaşık bir sayfada bir buçuk sayfada kardeşler münafıkların hasletlerinden bahseder Allah teala. Kur'an-ı Kerim'de nasıl müminin suresi varsa o sure müminlerin ayrıcı vasılını ortaya koyuyorsa Kur'an-ı Kerim'de nasıl kafirun suresi varsa o surede müminlerin kâfirlere karşı tavır ve davranışları beyan ediliyorsa aynı şekilde sadece ama sadece münafıklardan bahseden bir de El-Münafikun suresi vardır. Değerli kardeşlerim tefekkür edin, düşünün. Bundan 1400 yıl önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de bir gürüh çıkmıştır. Allah subhanahu wa onların vasıflarını anlatan bir sure indirmiştir. Bundan 14 asır önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti esnasında Medine'de bir topluluk hakkında onlarca ayet inmekle beraber El-Münafikun isimli bir sure inmiştir. Allah Subhanehu ve teala gerek biraz önce okuduğum Bakaran suresinin hemen ilk sayfasında onlarca ayette Nisa suresi ayetlerinde Tevbe suresi ayetlerinde ve buna benzer birçok surede Medine'de inen birçok surede Münafıkların vasıflarından, münafıkların ayrıcı özelliklerinden, münafıkların en bariz hasletlerinden bahsetmiştir. Değerli kardeşlerim Allah subhanehu ve teala kafirlerden çok münafıklardan bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah subhanehu ve teala kitabında müminlerin vasıflarını ortaya koyduğu gibi münafıkların vasıflarını en ince detayına kadar ortaya koymuştur. Hatta onların şekillerinden bahsetmiştir. Hatta onların sözlerinden bahsetmiştir. Hatta onların tavırlarından bahsetmiştir. En ince detayına kadar münafıklardan bahsetmiştir. Değerli kardeşlerim bununla birlikte Medine döneminde sahabilerin hemen hemen hepsinin nüfaktan korktuğu da rivayetlerde sabittir. Hazreti Ömer gibi İslam davasına... Allah'ın davasına canıyla malıyla kanıyla ailesiyle vaktiyle zamanıyla bu davaya her şeyini ortaya koyan bir sahabi bile nifaktan endişe etmiştir. Nifaktan endişe etmeyen neredeyse hiç kimse yoktur. Kardeşler inşallah birkaç hafta nifak ve münafıkların vasıflarından bahsedeceğiz. Önemine binaen Özelliklerine binaen, ne kadar mühim olmasına binaen birkaç hafta nifaktan ve münafıklardan bahsedeceğiz. Ancak özellikle ve özellikle uyarıyorum. Ben münafıklardan bahsederken içimizdeki münafıklar değil. Ben nifaktan bahsederken içimizdeki nifaktan bahsetmeyeceğim. Bahsettiklerimden sadece ama sadece kendim bir pay çıkarmaya. Kendim bir hisse çıkarmaya çalışacağım. Siz de bunu yapın. Münafıklar şu şu şu vasıfları vardır dediğim zaman etrafınızda münafıklar kimdir diye aramayın. Acaba bu vasıflar bende var mı diye bakın. Allah muhafaza bende bu vasıflardan herhangi bir tanesi var mı? Nifak şubelerinden herhangi bir şubeye ben sahip miyim? Nifak hasletlerinden herhangi bir haslete sahip miyim diye mutlaka ama mutlaka nefis muhasebesinde bulunun kardeşler sözlerimiz nasihatlerimiz hep başkalarına olduğu sürece şahsımıza fayda vermeyecektir Allah subhane ve teala sözlerimizi nasihatlerimizi önce kendi nefsimize hayırlı kılsın Allah subhane ve teala ayet, okuduğumuz ayetleri okuduğumuz hadisleri Önce kendi nefsimiz için Faydalı kalsın Kardeşlerim nifakın Makarı karar merkezi yere kalptir Nasıl ki imanın Karar merkezi kalpse Nasıl ki küfrün Karar merkezi kalpse Nifakın da karar merkezi Kalptir İmanın Müminlerin bu noktada münafıklardan farkı vardır. Kafirlerin de bu noktada münafıklardan farkı vardır. İşte bu fark münafıkları tehlikeli kılmaktadır. İmanın karar merkezi kalptir. Müminin hayatında salih amel olarak açığa çıkar. Küfrün karar merkezi kalptir. Kafirin hayatında inkar olarak küfür açığa çıkar. Ancak nifakın karar merkezi kalptir. Münafın amelinde yansımaz. İşte nifak ve münafıklık bu yüzden tehlikelidir. İman kalbe yerleşir, salih amel olarak ortaya çıkar. Bakarsın bu insanlar Müslümanlar, bu insanlar müminler dersin. Zorlanmazsın karşındakini tanıma noktasında. Küfrün karar merkezi kalptir. Dışarıya inkar, dışarıya tekzip, dışarıya istihza, dışarıya yalanlama olarak çıkar. Bakarsın bunlar kafirdir dersin. Çünkü dışarıya meyvesini vermiştir. Ancak nifakın karar merkezi olan kalpte var olan şey dışarıya bambaşka çıkar. Güzel söz olarak çıkar. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki münafıkun suresinde onların sözleri senin hoşuna gider diyor. Kalpteki nifak dışarıya ıslahat olarak yansır derler ki biz ancak ıslah edeceğiz derler kalpteki nifak dışarıya güzel bir suret olarak yansır diyor ki Allah subhanehu ve teala onların suretleri senin hoşuna gider onların suretine baktığında münafık olduğunu anlayamazsın onların sözlerine baktığında münafık olduğunu anlayamazsın onların amellerine baktığında münafık olduğunu anlayamazsın çünkü sözleri güzeldir çünkü cisimleri güzeldir çünkü yaptıkları maslahattır, ıslahattır kendi iddialarınca. Kardeşler bunu böyle bildikten sonra o halde ilk adımda nifaktan kurtulmak için İnnel münafıkîne fi'd-darkı'l-esvel min-nâr diyor Allah Subhanehu ve Teala. Münafıklar ateşin en altındadırlar diyor. Böyle bir acı sondan kurtulmak için Böyle bir büyük hastalıktan kurtulmak için ilk etapta Müslümanın kalbini tasih etmesi gerekmektedir. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Mümin bir ferdin hemen Allah'ın zikrine sarılması, Allah'ın kitabına sarılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden varit olan zikirlere sarılıp kalbini mutlaka hemen tedavi etmesi gerekir. ''Acaba ben münafık mıyım? Acaba bende nifak hasletleri var mı?'' şeklinde ah çekmenin bir anlamı yoktur. Eğer bende bu hasletler varsa, eğer kalbimde gizli veya açık bir nifak varsa, eğer kalbim böyle bir hastalığa müptela olmuş ise yapmam gereken oldukça basit Allah'ın zikrine sarılıp gece gündüz demek sizin Allah'ı zikretmem gerekir.'' İşte bu yüzden Allah سبحانه ve تعالى, "İnnā al-munafiqūn Allah wa huwa yuqadʿuhum. Vayza qāmu ilā al-salāt vayza qāmu ilā al-salāt qāmu k-salāh. Yurāūn Ayetin sonu bizim istedikler noktamız. Münafıklar Allah'ı çok az zikreder. İşte size bir ölçü kardeşler. Başta da söylediğim gibi. Konuya burada nokta koyuyorum. Başta şunu söyledim. Çevremizde kimler münafık var? Bunları aramak için bu sohbeti yapmıyor. Cemaatimizde nifak ruhlu insanlar var mı? Bunu öğrenmek adına bu hutbeyi vermiyor. İslami hareketin içinde Türkiye'de nifak ruhlu cemaatler, nifak ruhlu fertler kimlerdir? Bunları öğrenmek adına nasihatte bulunmuyorum. Kendine adıma nasihatte bulunmuyorum sadece ama sadece bende acaba bu hastalık var mı acaba bizde bu hastalık var mı sağda solda aramayacağız kendimizde arayacağız işte birinci belirti eğer Allah'ı az zikreden bir kul iseniz sizde mutlaka ama mutlaka nifaktan bir şube vardır eğer Allah'ın kitabını az okuyorsanız ki en büyük zikir Allah'ın zikridir en büyük zikir Allah'ın kitabıdır Zikirlerin en büyüğü Allah'ın vahiyidir. Eğer Allah'ın vahyini az okuyorsanız, gece ve gündüz onunla hemhal değilseniz, Kur'an okumayı terk ettiyseniz, Allah'ın zikrini terk ettiyseniz, ara sıra Kur'an okuyor, ara sıra sabah zikirleri yapıyor, dilinizde zikir ara sıra var yoksa, işte sizde münafıkların hasletlerinden bir haslet vardır. Eğer ben Allah'ın kitabını az okuyorsam, eğer Kur'an'a az yapışmış isem Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Varit olan zikirleri Hayatımın tamamında Dilimle ve kalbimle uyum içinde zikretmiyorsam Ve la yezkurunallah illa qalila, Münafıklar Allah'ı zikreder Ama onların bu zikri Kalplerini tedavi etmek için yetmez Münafıklık kalp hastalığıdır bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Bu hastalık Allah'ın zikriyle tedavi edilmesi gerekir. Ancak münafıklar tedavi için gerekli zikri yapmadıklarından dolayı kalpte hastalık yoksalmıştır. Değerli kardeşlerim Allah'ın zikrinden uzak iseniz Allah'ın kitabından uzak iseniz mutlaka ve mutlaka uzaksak Mutlaka ama mutlaka bizde nifaktan bir şube vardır. Kalp nifak hastalığı ile kalpten nifak hastalığı mevcuttur. Bunun çözümü de Allah'ın kitabını alıp gece gündüz o kitabı okumak, gece gündüz Allah'ın zikrini yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden varit olan zikirleri yapmaktır bu bir kardeşler. İki... Aynı ayeti tekrar okuyoruz. İnnel münafıkîne yuhadî'ûne Allâhe ve Ve Münafıklar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Eğer namaza koşarak gitmiyorsanız, eğer namaz vaktini bir heyecan ile beklemiyorsanız, namaz vakti Zira Allah'la buluşma anıdır. Namaz vakti dostun dostuyla buluşma anıdır. Secde dostun dosta en yakın olduğu anıdır. Namaz Allah'ın zikrinin en güzel yapıldığı yerdir. İmam-ı diyor ki: "Sözlerin en güzeli Allah'ın zikridir. Allah'ın zikrinin en güzel yapıldığı yer ise namazdır." Evde oturdunuz, diz çöktünüz, Kur'an okuyorsunuz bu faziletlidir cemaat içinde beraber oturduğunuz Kur'an okuyorsunuz bu faziletlidir ama Kur'an'ın en faziletli olarak okunacağı yer namazdır namaz tekrar ediyorum dostun dostla buluşma anıdır sevgilinin sevdiğiyle buluşma anıdır ve sevginin yeri kalptir mümin namaz vaktini iple çekmiyorsa namaz vakti geldiği zaman koşa koşa dostuyla buluşmaya gitmiyorsa kalpte hastalık olduğu içindir. Buna karşılık münafıklar üşene üşene, zorlana zorlana yavaş yavaş, ağır ağır, aheste aheste tembel tembel namaza giderler. Çünkü Allah'a karşı bir sevgileri yoktur. Kalpleri hastalıklı olduğu için kalplerinde Allah sevgisi yoktur. Kalpleri simsiyah olduğu için kalplerinde Allah'a yönelik bir teveccüh yoktur. Bundan dolayı namaza Ağır ağır giderler. Bundan dolayı namazda tembel tembel hareket ederler. Bundan dolayı namaz vaktinin girmesi onlar için önemli değildir. 50 kere söylersin hadi kalk namaza namaz vakti girdi hadi namaz kılalım. 50 kere namaza kaldırabilmek için onlara yalvarırsın. İşte bu da münafıkların hasretlerinden bir tanesidir kardeşler. O halde ikinci dersimizi çıkartıyoruz. İkinci öğütümüzü alıyoruz. Eğer biz de böyleyse namaz konusunda bizde nifaktan bir haslet vardır kardeşler. Eğer biz de namaza gösteriş, namaza yavaş yavaş gidiyorsak, namaza tembel tembel gidiyorsak, namaza koşmuyorsak, bizde nifaktan bir haslet vardır. Peki hocam münafıklar niye namaza zorla gider? Çünkü insanlar gittiği için. İnsanlar gitmez da gitmeyecektir. İnsanlar namaza yönelmese onlar da yönelmeyecektir. Bundan dolayı münafıklar gece namazı kılmaz. Bundan dolayı münafıklar yalnız başlarına kaldıkları zaman uzun uzun secde etmez. Bundan dolayı münafıklar yalnız başlarına namaz kıldıkları zaman kılarlarsa uzun uzun kıyamda durmazlar. Bundan dolayı münafıklar şayet namaz kılacak olularsa uzun uzun secdeye kapınıp Göz yaşı dökmezler onların namazlarının tek gayesi insanların namaz kılıyor olmasıdır kardeşler değerli kardeşlerim bugün münafıklıktan ve nifaktan bahsettik 3 tane ilaç sunduk acaba ben ne kadar hastayım bu 3 ilaç ile hastalığınızın derecesini ölçebilirsiniz ve bu üç ilaçla hastalığınızı tedavi edebilirsiniz. Bu üç ilaçtan birincisi Allah'ı zikretmektir. İkincisi namaza koşmaktır. Üçüncüsü yalnız başınıza kaldığınız zaman uzun uzun kıyam, uzun uzun secde, uzun uzun tahiyyat, uzun uzun dua, uzun uzun zikir yapmaktır. Bu üçünü yaparsak Allah'ın izniyle ve Allah'ın yardımıyla kalplerimiz Allah'ın izniyle tertemiz olacaktır. Ve alhamdulillah Rabbil Alamin.